Şimdi geçen dersimizde malumunuz Nuh Aleyhisselam kıssasına başlamıştık. Elbette Nuh Aleyhisselam denildiği zaman hatıra pek çok şey gelir. Birincisi Nuh Aleyhisselam Cenab-ı Allah'ın yeryüzüne gönderdiği ilk şeriat sahibi Resuldür. Adem Aleyhisselam'dan sonra. Şeriat sahibi ilk Resul odur. İkincisi Nuh Aleyhisselam ısrarla ve tavizsiz bir şekilde bin yıla yakın bir süre vazifesini kesintisiz sürdürmüş Ulul Azim peygamberlerin ileri gelenlerindendir. İleri gelen peygamberler Ulul Azim'dir o da onlardan birisidir. Bir diğer husus, Nuh Aleyhisselam kavmini davetin neticesinde kavminin helaki tufan ile olmuştur. Ve Nuh Aleyhisselam beşeriyete hayatın en vazgeçilmez araçlarının başında yer alan tarih boyunca beşeriyetin medeniyetinin ilerlemesinde, ticaretinde ve pek çok hususta katkısı bulunmuş olan ve bulunacak olan gemi yapma sanatını ilk ustasıdır. Bu özellikleriyle bu Aleyhisselam gerçekten hani Kur'an-ı Kerim'in İbrahim Aleyhisselam için kullandığı ''İnne İbrahim kâne ümmeten. İbrahim tek başına bir ümmetti. Nuh aleyhisselamın da ve diğer bütün peygamberlerin de esas itibariyle her birisinin başlı başına müstakil bir ümmet, bir ümmette bedel bir ümmete değer kıymette olduklarını bir ümmet kadar insanlığa büyük hizmetlerde bulunduklarını çok büyük bir miras bıraktıklarını gösteriyor bir de birisi biraz sonra gelecek diğeri Tahrim suresinin sonunda mevzu bahis olan bir husus daha var ki Nuh aleyhisselam bir çok peygamber gibi o da ailesiyle müptela olmuş ailesiyle imtihan olmuş bir peygamberdir Bunlar, ümmetin benzeri imtihanlara maruz kalacak olan diğer fertleri için önemli bir teselli kaynağıdır. Burada oğlu ile olan imtihanını mevzu bahis edeceğiz. Hanımıyla imtihanından da kısaca ayet-i kerimenin mealini vererek geçelim. Onun imtihanını hatırlamış olacağız. Diyeci diyor ki, Cenab-ı Allah Tahrim suresinin son sahibisinde وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ve ayrıca o surenin son sayfası, Tahrim suresinin çok ibretlerle doludur. Bu sahib bir vaktinizde de onu ayrıca okuyun tefsiriyle beraber. Yani diyor ki ayet-i kerimede Allah kafir olanlara da Nuh'un ve Lut'un zevcelerini, hanımlarını misal verdi. Onlar her ikisi de salih. İki kulumuzun nikahı altındaydılar. Kim? Nuh'un karısı ve Lut'un karısı. Salih iki zatın nikahı altındaydılar. Ama bunlar kocalarına, kocalarının davasına hainlik ettiler. İman etmediler. Kocalarına, peygamber kocalarına iman etmedi. Bu kadar bir bahtlık tasavvur olunabiliyor mu? Olunabiliyormuş. Peygamber karısı, Resul karısı iman etmiyor. Fakat iman etmedikleri için de kocalarının diyor. Felem yuğniya anhuma minallahi Kocalarının Allah'a karşı onlara en ufak bir faydaları, bir faydası olmadı. Ve kıyamet gününde onlara cehennem ateşine, cehenneme girenlerle birlikte siz de girin. Görüyor musunuz bu dini? Cenab-ı Allah bir peygambere iltimas geçmiyor. Demiyor ki ya bu bir peygamberin karısı. Velev ki peygamberinin davasına iman etmemiş olsa da peygamberin hürmetine, onun saygı, onun değerine karısını da onunla beraber cennete koyayım. Yok. İman ve küfür öyle keskin ayırıcı ve ayır dedici hudutlardır ki bu hudutlar karı ve koca bile olsa, biraz sonra göreceğimiz gibi ayet-i kerimede baba ile evlat bile olsa çiğnenmez. O hudutların gereği, sınırların gereği neyse Cenab-ı Allah onu aynen yerine getirir. Kafire kafir muamelesi yapar. İstediği kadar, isterse bir Resulün evladı olsun, isterse bir Resulün karısı olsun. Mümine de mümin muamelesi yapar. İsterse bir kafirin, bir firavunun karısı olsun. isterse bir başkasının karısı olsun veya kızı olsun veya oğlu olsun, evladı olsun fark etmez. Çünkü az önce bahsettiğimiz Tahrim Suresi'nde bir de iman edenlere iki kadın örnek veriliyor. Ve Allah iman edenlere firavunun karısını misal verdi. Allah Allah Firavunun karısı Ne demişti İz kalet Rabbim Nili indeke beysen fil cenne Rabbim Dünyada bu kafir Firavundan çektik, çekmediğim kalmadı Bunun yerine sen Benim için bu saraylar yerine Bana dar gelen Her şeyleriyle zulümle Dolu olan bu saraylar yerine Ahirette Senin yanında sana komşu olacak, sana yakın bir ev bina et. Ve beni Firavun'dan, Firavun'un amelinden ve zalimler topluluğundan kurtar. Bakın. Küfrün en derin çukurlarından birisi olan Firavun'un iman eden hanımına hiçbir zararı olmadı. O kadar olmadı ki Allah onun hanımını iman edenlere misal gösterdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da hadis-i şerifinde cennetin en mükemmel hanımlarından birisi olarak onu saymıştır. Filavunun karısı Asiye radıyallahu teala. Ya Bunlar önemli. Gelelim Nuh aleyhisselama. Nuh Aleyhisselam, geçen dersimizde gördük, gemisini yapmaya başladı. Kavminin yanına, kavmin arasından onun yanına gidip gelenler ona ne diyordu? Onla alay etmeye başlamışlardı. Peygamberliği bıraktın, barangozluk mu yapmaya başladın diye, onunla alay etmeye koyulmuşlardı. Nuh Aleyhisselam'ın onlara cevabı neydi? Siz bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle vakti gelince alay edeceğiz. Yani bu alayınızın cezasını göreceksiniz. Dünya öyle bir dünya ki her zaman zalimler bu dünyada hak ettikleri cezaları görmüyor. Cezasız kalabiliyorlar. Fakat unutmayalım ki Allah her şeyi bilendir. Her şeye kadir olandır. Ve hiç kimse onun elinden kurtulmaz. Onun yanında hiçbir şey zayi olmaz. <gülüyor> İman sayesinde ayağınıza diken batsa başınız ağrısa Cenab-ı Allah onu sabretmeniz halinde sızlanmamanız halinde onu sizin için ecir yazar günahlarınıza kefaret kılar hiçbir musibet küçük olsun büyük olsun Allah yanında ecirsiz mükafatsız değildir mutlaka Allah onun karşılığını verir işte bu Aleyhisselam da siz bizimle alay ediyorsunuz ya bu alayınızın karşılığını bizimle alay etmenizin karşılığında cezanızı günü gelince göreceğiz diyor. Cevap veriyor. <gülüyor> Çünkü bu Aleyhisselam Cenab-ı Allah'tan onların azaba uğratılacağı bilgisini almıştı. <gülüyor> Yine geçen dersimizde gördük ki tufan zamanı gelince ateşin en olmaması gereken yer olan tandırdan ilk olarak suyun kaynayıp coştuğunu söylemişti ayet-i kerime. Tufan olmadan önce tufanın gerçekleşmesine yakın Nuh aleyhisselam iman edenlere hitap ediyor. Ve قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. Nuh beraberindeki iman edenlere Haydi bu geminin içine binin dedi. Bunun içine binin. Onun akıp yürümesi de Allah'ın adıyla olacaktır. Demir atıp bir yerde duraklaması da Allah'ın adıyla olacaktır. Yani o Allah'ın adıyla ve Allah'ın gözetimiyle hareket edecektir. Hiç düşündük mü? O güçlü su, o muhteşem denizler içerisinde yaptığınız transatlantikler, gemiler, denizaltılar, istedikleri kadar büyük olsun. Savaş gemileri, kruvazörler ne derseniz deyiniz. İstedikleri kadar büyük olsun. Koca denize nisbetle, bir okyanusa nisbetle, hatta bir iç denize nisbetle, büyüklükleri mesela bir Marmara'ya bile nisbetle büyüklüklerine kadar ki? Bir iç. Allah, biz insanlara Su ve eşya ile ilgili, kainat ile ilgili yaratıp takdir etmiş olduğu kanunlar sayesinde bizim o koca denizden gemilerle faydalanmamızın yasalarını, kanunlarını tespit etmiş, koymuş. Biz insanlara da bu kanunların nasıl işlediğini ve bunlardan nasıl yararlanacağımızı öğretmiştir. Elhamdülillah. Onun için insanlar gerek batmayan cisimleri tahta ve benzerleri gibi gerek batan cisimleri belli bir şekilde kullanarak suyun altına batmayan gemiler imal etme sanatını öğrenmişlerdir. Bunun dediğimiz gibi tarihte ve günümüzde ve gelecekte ehemmiyetinin ne kadar büyük olduğunu söylemeye gerek yoktur. O halde bunları bizim emrimize veren Allah'ı bu gemilerden istifade ederken onu anmayı, hatırlamayı unutmamalıyız. İstanbul belki dünyada gemilerin vapurların, kısacası su üzerinde taşımacılığın ve sudan yararlanmanın en yaygın olduğu dünyada en çok istifade edilen şehirlerden birisidir. Bu ayet-i kerime bize emrediyor ve gösteriyor ki bütün hayırlı işlerimizde olduğu gibi gemiye vapura vesaire herhangi bir deniz aracına binerken de Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'ın adı ile Allah'ın adını anarak onlara binmeyi ihmal etmemeliyiz. Çünkü bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki gemiye binerken Allah'ın adını anmak Ümmetim için bir emandır. Bir güvenliktir. Bir teminattır. Bir teminattır. İslam'ın en güzel yönlerinden birisi de budur. Seni her vesileyle Allah'la irtibatlandırıyor. Ve sana... Allah'ın eşya ile ilgili koyduğu kanunları da görmezlikten gelme diyor. Onları gör, onlardan istifade et, onları senin emrine veren Rabbine de şükret diyor. İşte Nuh Aleyhisselam kavmine, gemiye bineceklere bunu hatırlattı. Dedi ki, bu geminin akması da durması da Allah'ın adıyla olsun. Allah'ın adını anarak biz bu gemiye biniyoruz diyerek haydi geminin içine bininiz diyor. Çünkü inne Rabbi le rahim. Şüphesiz benim Rabbim pek mağfiret edicidir, bağışlayıcıdır. Çok, pek çok merhametli. Şimdi bundan sonra da Cenab-ı Allah tufanın dehşetli halleri hakkında bize malumat veriyor. Diyor ki: "Ve bihim fi mevcin kel Gemi onlar o yeminin içerisinde oldukları halde Dağlar misali, dalgalar içerisinde akıp gidiyordu. Dağlar misali, dalgalar. Deniz sakin, sen hadi sakinken geminin orada yol almasını anladık. Tehlikesizdir, akar ve gider. Böyle koca koca dalgalar. Değil mi? Ne dediler. Avanın meşhur gemilerini yaptıkları zaman dediler ki bu gemiye hiçbir şey olmaz. Hey tabii olmaz. Sizin kanaatiniz. Allah'ı unuttular. Allah'ı anmayı unuttular. Kendi güçlerinin Allahü Teala'nın kainatta halk ettiği gücü Hesaba kat babalarına sebep oldu. Öyle sarhoş oldular ki yaptıkları işten dolayı, değil mi? Dediler ki bu gemi hiçbir şekilde batmaz. Çok büyük bir gemi yaptık. Şimdiye kadar yapılmamış en büyük gemi yaptık deyin. O haklısınız. Fakat bu gemiyi hiçbir şey batıramaz dediğiniz zaman Allah'ı unuttuğunuzu gösteriyor. Allah'ın gücünü ve kudretini unuttuğunuzu gösteriyorsunuz. Denizle dahi denizin suyuyla dahi batırmaya gerek görmedi Cenab-ı Allah. Bir buzdağ parçası, kopan bir buz parçası geldi gemiyi yerle bir etti. Kurtulanı da olmadı diyorlar. Olabilir. Müslümanın Allah'ın adıyla bindiği gemide batmaz mı? Batar. Fakat arada fark var. Arada fark var. Mümin de ölür, kafir de ölür. Müminin bindiği gemide batar, kafirin bindiği gemide batar. Müminin bindiği uçak da düşer, kafirin bindiği uçak da düşer. Müminin olduğu yerde de zelzele olur. Kafirin olduğu yerde de cenzel olur. Hangi afet ve hangi musibeti dersek diyelim, Allahü Teala kimin için takdir etmişse o olur. Fakat arada bir fark var. İman farkıdır bu. İman farkıdır. Nasıl hepimiz ölüyorsak, hepimiz suda boğularak ölebiliriz. Bizim hepimiz için mümkündür. Mümin için de öyle, kafir için de öyle. Ama iman ve küfür kişinin o ölümle neticelenen hadise sonucunda varacağı yeri ne yapar? Tespit eder, belirler. İşin belirleyicisi demek istiyorum ki inancımızdır, akidemizdir. İnanan bir insan da o gemide olabilirdi. Fakat inanan insan meydan okurcasına bu gemiye bir şey olmaz diye bir kanaate sahip olarak binemez. Allah'ın adıyla biner. Ölümü de Allah'ın adıyla. Nitekim Peygamber Efendimiz ne diyor? Uyuduğumuz zaman "Bismikallahumma ahya ve emut." Ya Rabbim ben senin adınla yaşarım, senin adınla ölürüm. Benim hayatım da senin adını anaraktır. Senin adınladır. Ölümüm de ölürsem de senin adını anarak ölmüş olayım diyor. Bir manası da bu. Kul <gül> inne hayati kul inna mahyaya ve memati kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin la shareeka Bitte Deki ki benim namazım, kurban kesmem ve diğer bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, hiçbir ortağı bulunmayan alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah için yaşandığı zaman dünyadan da Müslümanca istifade edilir, dünya da ahirete dönüşür. Dünyanın menfaati ahiret menfaatlerine dönüşür. O önemli. Evet. Bu şekilde her biri bir dağı andıran dalgalar içerisinde seyahat etmekteyken o gemi uzak bir yerde onlardan ayrı bir yerde bulunan Oğluna Nuh aleyhisselam sesleniyor. ve da Nuh nimbne ve kana fi kendilerinden yani geminin dışında uzakça bir yerde bulunan daha tufan öyle gemiyi harekete geçirmemiş her şeyi kaplamamış işin başında Nuh aleyhisselam oğlunun iman ettiğini veya edeceğini düşünüyor. Ona diyor ki, uzattaki oluna ya minyar kemmana, ve la tekum bâl kafirin. Oğul, bizimle beraber bin, sakın kafirlerle birlikte olma. Davetin zamanı ve zemini yoktur her vesileyle davet yapılacaktır. Nuh Aleyhisselam'ın bu şartlarda bile yaptığı gibi. Buradan da anlıyoruz ki, Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binmenin bir şartı da, neydi? İman etmekti. Çünkü, bizimle beraber gelirsen kafirlerle birlikte olmayacaksın. Nuh Aleyhisselam, eğer küfür varsa mekan değişikliğinin, onlarla beraberliğin sorunu getirmeyeceğini bilmiyor muydu? Kendisiyle beraber ancak iman edenlerin bineceğini gemiye bilmiyor muydu? Onun için zaten şarttı. Kafirlerle beraber olma dedi. Bedbaht oğlu zavallı oğlu ne cevap verdi? Kale seavî il jebel min al işte materyalizmin maddeciliğin Allah'ın gücünü kudretini idrak etmeyen kafir mantığının sefaleti burada ortaya çıkıyor diyor ki beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım işte bu kafir mantığıdır Allah'ın kudretini unutuyor. Allah'ın azap tehdidini hesaba katmıyor. Dünyada kurtulsa bile dünyadaki kurtuluşunun ahiretteki kurtuluşu garantilemeyeceğini düşünemiyor, anlayamıyor. İman mantığı ile küfür mantığı arasında büyük bir fark var. Biz dünyadaki rahatımızın ahiretteki rahatımızın teminatı olacağını hiçbir zaman düşünmeyiz. Dünyadaki sıkıntımızın aynı şekilde ahiretteki sıkıntımızın göstergesi olduğunu da düşünmeyiz. Biz dünyada bolluk içerisinde olup olmamanın Allah yanında değerli olup olmadığının ölçüsü olduğunu kabul etmeyiz. Ve buna benzer. Ama kafirler böyle değil. Kafirler zannediyorlar ki bu dünyada rahatsalar ahirette de rahat olacaklar. Kafirler zannediyorlar ki bu dünyada rahatları, huzurları, imkanları, her şeyleri yerindeyse ahirette de öyle olacaklar. Ama Cenab-ı Allah onları öyle bir tehdit ediyor ki dünyada bile bu hallerinin devam etmeyeceğini hatırlatıyor. Ali Emran Suresinin sonlarında Cenab-ı Allah Peygamber'e hitaben ne diyor? وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَاتِ Kafirlerin şehirlerde diyar diyar dolaşmaları ellerini kollarını sallaya sallaya yedikleri önlerinde yemedikleri arkanda arkalarında rahat ve uzun içinde bulunmaları seni aldatması bu böyle sürmez diyor bu böyle sürmez kıyamete kadar da sürmez her kıyamette böyle hiç devam etmez metâ'un kalil thumma mevâhum cehennem ve bi'sel mihadd <Gülüyor> azıcık bir yararlanma ve sonra varıp barınacakları yer cehennem olacaktır. <Gülüyor> o halde mümin dünya hayatında şuna bakacaktır. Ben <gülüyor> Dünya hayatında darlık içinde miyim, sıkıntı içinde miyim? <gülüyor> Bu benim Rabbimin yanındaki ölçüsü ve göstergesidir diye bakamayız. <gülüyor> nice peygamber Hazretü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis-i şerifinde iki eski elbise arasında bulunan yani üst elbisesi de alt elbisesi de yırtık pırtık, eskimiş <gülüyor> İnsanların kendisine itibar etmediği, meclislerinde bulunmadığı zaman nerede diye arayıp sormadıkları, değersiz kabul ettikleri öyle kimseler vardır ki Allah adına yemin etse Allah onun yeminini boşa çıkarmaz diyor. Yani vallahi böyle olacaktır dedi mi? Böyle olur. allah Teala onun dediği gibi yapar. O kadar değerli yani. Allah onun bir dediğini iki etmiyor. Değer budur. Değer budur. Onun için biz bu gibi şeylere itibar edenlerden olmayacağız. Diyor ki oğlu, ben beni suya karşı koruyacak bir dağa sığınacağım. Nitekim de sığındı. Ama Nuh Aleyhisselam onu uyarıyor. Kale la asimel yevme min emri men rahim. Bugün Allah'ın rahmetiyle esirgedikleri dışında hiç kimse Allah'ın emrinden bir başkasını koruyamaz. azap emrinden hiç kimse başkasını koruyamaz ve hala beynehum el mauj fe min Derken diyor koca bir dalga aralarına engel oldu. Dağa gidip sığınacağım diyen daha dalın yoluna koyulmadan boğulanlardan onu verdi diyor. Hadi daha gidecekti. Dağa da gitsen Allah'ın elinden kurtulabilir misin? Kurtuluş var mı? Nereye? Kimden kime kaçıyorsun? Allah'tan kaçıyorsan yine Allah'a sığınacaksın. Başka sığınak yok ki. Sığınacağı kimseden niye kaçıyorsun o zaman? Baştan beri ona ve kurtul. Mesela burada. Ayet-i Kerime aynı zamanda bakın iki ayet yani 42. ve 43. ayet tevkalade bir tasvir yapıyor aynı zamanda. Böyle teşmite hata olmasın resim çizer gibi. Hatta bunun da ötesinde günümüzdeki üç boyutlu Resimler, filmler gibi gözümüzün önünde canlanıyor hadise. Geminin dalgalar içerisinde akıp gitmesi, iman edenlerin gemiye binmeleri, Nuh Aleyhisselamın oğluyla konuşmasın, oğlunun ona cevabı, dalgalın aralarına girmesi ve oğlunun boğulmasın. Peki. Ondan sonra ne oldu? <gülüyor> Tufandan sonra. Ve kîle ya erdüb Ve buyuruldu ki Ey sema, ey yer, pardon, ey yer suyunu yut. Ve ya sema, u'klî. Ve ey gök sen de suyunu tut. Yağmur yağdırma artık. Demek ki yerden pınarlar. Gökten de yağmurlar. Ve hîdal bâ. Su çekildi. İki kelimeyle, ile müthiş bir tablo çiziliyor. Ve kudu yel âmr. kelime daha. Ve iş olup bitti. Olan biten ne? Koca bir tufan. Olan biten ne? Koca bir kafir ümmetin helak edilmesi. Olan biten ne? Her bir canlı hayvandan çift çift bindirilmiş iman edenlerle birlikte geminin içindekilerle kurtulması. Tüm bunlar İş olup bitti. Kimler arasında hüküm el edilmiş oldu? İman edenlerle kafirler arasında. Böyle bir nihai hüküm dünyada da ahirette de er veya geç verilir. Dünyada verilmediği zamanlarda bile kesinlikle ahirette bu emir ve hüküm mutlaka verilir. Çünkü Cenab-ı Allah iman edenleri mevcut halleriyle bırakmayacağını kesinlikle söylüyor. Kafirleri de mevcut halleriyle bırakmayacağını söylüyor. Ama beşeri hadiseler ağır ağır seyreder. Ağır ağır. Dünyada her şey zaman hızıyla veya ışık hızıyla ceveyan etmiyor. Cenab-ı Allah'ın her bir iş için belli bir takdiri ve belli bir sünneti vardır. O takdir ve sünnet gereği her şey meydana gelir. Dolayısıyla kimse, ya bu kafirler de çok oldu, Allah niye azabını göndermiyor demesin diyemezler. De. Buna hakkı yok. Sen imtihan edilmektesin. Bu şartlarda, bu şartlarda, İmtihan edilen birisi olarak Neler yapman gerekiyor Onları ne kadar yapıyorsun Bakacağın odur Ona bak Bakacağın o Ona bakacaksın Vazifeni Sorumluluğunu Mesuliyetini ne kadar yerine getiriyorsun Dikkat edilecek olan bu Ve derken işte olup bitti. وَاِسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْد۪ي۪ Ve Cudi'nin üzerine, Cudi denilen bir dağın üzerine oturdu. وَقِيلَ مُعْدًا لِلْقَوْمِ Zalimi <الظَّالِم۪ين> Ve Zalimler de Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar denildi. Yani beddua edildi helak olundukları yetmiyormuş gibi Allah'ın rahmeti yollara hiçbir şekilde erişmesin diye de dua edildi. Müfessirlerin söyledikleri üzere Cudi Dağı Musul ile İbn Ömer Ceziresi ki bugün Cizre dediğimiz Güneydoğu'daki şu anda Şırnağın bir ilçesi yakınında bir dağdır deniliyor. O mudur değil midir? Allahu Alem. Yani asıl Kur'an'da geçen bucudi o mudur değil midir? Bilemiyoruz. Çünkü o da Cudi adının Kur'an'ın nüzulünden sonra verilmiş olma ihtimali de vardır. Bilemiyoruz onu da. Tevrat'ta Ara dağı yani Ağrı Dağı zikredilir. Bizim için bu gibi tafsilatın çok fazla ehemmiyeti yoktur. Önemli olan bir peygamberin tevhid mücadelesi, kavminin bu mücadeleye karşı durması, bu peygambere çeşitli şekillerde eziyetler etmesi, bu peygamberin iman edenlerle birlikte güçsüz ve az oluşlarına bakmadan, bu nokta bence önemlidir güçsüz, sayıca az olmalarına, kalabalık olmalarına, olmamalarına aldırmadan. Belki üzerlerinde çeşitli baskılar da vardı, ki vardı. Bu baskılara rağmen davaları üzerindeki sebatla duruşlarını sürdürdüler, devam ettiler, ettirdiler, ettirdiler. Mesela burada. Sabır, sabır bu dinin yaşanmasının en önemli vazgeçilmezidir. Sabır olmadan bu dini yaşayıp bu yaşantınızda sebat göstermeniz mümkün değildir. En ufak bir rüzgar esip de sen yerinden oynarsan, sarsılırsan bu iş olmaz Kur'an-ı Kerim bunun açık misallerini veriyor sizden öncekilerin başına gelenlerin bir benzeri sizin başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi zannediyorsunuz ediyorsunuz cenab onlara diyor öyle sıkıntılar geldi ki Öyle zorluklarla karşılaştılar ki, öyle sarsıldılar ki, Resul ve beraberindeki iman edenler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek oldular diyor. Musibetleri o kadar devam etti. Kafirin musibeti yanına kar kalır. Müslümanın musibeti ahirette ecir ve mükafat olur budur. Onun için musibetlerden <gülüyor> zorluklardan şikayet etmemiz doğru olmaz. Durum ne olursa olsun ister bolluk içerisinde olalım ister darlık, ister rahat içerisinde olalım, ister zorlu haller içerisinde olalım Allah'ın dini üzere dimdik yürümeye devam edeceğiz. sonra ne oldu tufandan sonra tufandan önceki son hadiseyi Nuh Aleyhisselam söz konusu ediyor diyor ki ve nâdâ Nuhun Rabbe Nuh Rabbine seslendi ne dedi dedi? فَقَالَ in بْن۪ي مِنْ اَهْن۪ي Dedi ki, Ya Rabbi şüphesiz benim oğlum benim aile halkımdandır. Çünkü Cenab-ı Allah daha önce biz seni ve aileni kurtaracağız diye vaat etmişti. Bu aleyhisselam da oğlunun mümin olduğunu biliyordu, öyle zannediyordu. Onun için diyor ki benim evladım benim aile halkımdandır diyor. <gülüyor> ve inne ve hak ve şüphesiz ki senin vaadin de haktır, gerçektir. Doğruyu vaad edersin. Aile halkımı kurtaracağını vaad ettiğine göre oğlum da kurtulmuş olmalıdır. Merak ediyor. Aramıza dalga girdi fakat sonra ne oldu görmedin demek istiyor. Ve sen en sağlam hüküm verenlerin en güçlü hüküm verensin. En güçlü hükmedensin. Ne kadar edepli, ne kadar terbiyeli bir soru görüyor musunuz? Peygamberlerin edebinden edep öğrenmek durumundayız. Hele bir haber verin ya Rabbi'ye anı oldu benim oğluma. Rabbim diyor benim oğlum benim aile halkındadır. Sen de vaad etmiştin, vaadin haktır. Ama ne hüküm verdiğini bilmiyorum. Onun hakkında ne hüküm verdinse senin hükmün en doğru hükümdür diyor. Özel olarak bu meseleyle alakalı her konuda olduğu gibi özel olarak bu meseleyle alakalı olarak da sen ahkemül hakiminsin hüküm verenlerin en güçlü hüküm verenlerisin "Kâl ya <gülüyor> nuh innehu leyse min ehlik Cenab-ı Allah buyurdu ki ey nuh o senin ailenden değildir innehu amelun gayru salih o ameli salih olmayan birisidir o halde hakkında bilgin olmayan bir hususu bana sorma, benden isteme, ben sana cahillerden olmaman için işte böyle öğüt veriyorum diyor Cenab-ı Allah. Yine bu ayetler üzerinde biraz daha duracağız, kısa bir ara verelim inşallah, dinlenelim ondan sonra devam edelim.